Hükümet Kozagıcı vadisindeki kömür madenleri için termik santral kurulmasının yolunu açmış. Kömür işletmeleri için geçtiğimiz hafta da Ankara'da yapılan ihale yine Bursalılar tarafından protesto edilmişti. Yaklaşık 2500 kişinin yaşadığı Kozagıcı bölgesinde santral istenmiyor.